Merhaba, İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Nehirler Konferansı'na yerli halkların temsilcileri katıldı. Doğa Derneği ve Uluslararası Demokrasi Hareketi tarafından Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Nehirler Konferansı'na Amazonlardan, Kenya'dan, Arjantin'den yerli halkların temsilcileri katılarak deneyimlerini paylaştı. Brezilya hükümetinin Amazon nehrinin ana kollarından Shingo üzerinde kurmak istediği Bello Monte Barajı'na karşı 25 yıldır mücadele eden Kayopa kabilesi şefi Megaron Kusum Karammae, Şingu artık eskisi gibi değil, beyaz adam gelişme adına nehrimizi yok ediyor. Bizim yaşam tarzımıza son vermeye çalışıyor. Nehirler kutsaldır. Doğayı katlederek zenginlik elde edilmesini istemiyoruz, dedi. Barajın nehrin kıyısında yaşayan yerli halklara da yerli olmayan beyaz halklara da zarar vereceğini belirterek, Hükümetin araştırmasına göre baraj yapılınca 616 kilometrekarelik alan sular altında kalacak. Birçok insan topraksız kalacak, hayvanlar ölecek, balıklar yüzecek, kanal bulamayacak dedi. Yerli halkın bölgede acı çekerek yaşadığını dile getiren Megaron, Tuksu Karamae, yaşadığımız sürece direneceğiz dedi. Artık enerjimizi seçebilecek miyiz? Dünya gazetesinden Mehmet Kara enerji gündemi köşesinde elektriğiniz ne kadar organik olsun sorusunu yöneltti. Bugün pek çok büyük elektrik üreticisinin yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi için kullanılamayan gücü kendi reklamlarında, tanıtımlarında, imaj çalışmalarında gayet güzel kullandıklarını kaydeden Kara, ürün ve markaların yanlarına ne kadar yeşil olduğunu gösteren işaretler konulması gerekçelerinden birinin yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş elektrik olduğunu yazdı. Kara şirketlerin bunun için ekstra bir maliyete katlanmadıkları gibi yeşil kaynaklardan enerji üretildiğinin de kontrol mekanizması olması gerektiğini belirterek bir yeşil sertifikasyon sistemi kurulması gerektiğini dile getiriyor. Kara'nın önerisi TİH'ın yenilenebilir enerji ile üretilen elektriğe karşın yeşil elektrik sertifikası verilmesi ve tüketicinin de yeşil elektrik kullanmak için tıpkı organik üründe olduğu gibi biraz daha fazla da maliyeti tercih etme hakkının olması. Kara bu durumda elektriğiniz ne kadar organik sorusunun bir anlam kazanacağını belirtiyor. Alman bilim insanlarının yaptığı bir araştırma Asya kökenli bir uğur böceği türünün Avrupa ve Amerika genelinde başka türleri kırıma uğrattığı ortaya çıktı. Alacalı adıyla bilinen uğur böcekleri yerli türleri istil altına aldı. Aslında ilk olarak seralardaki yaprak bitleri sorunu için ithal edilen böcekler bazılarının kaçıp kontrolsüzce çoğalması sonucu yerli türler için başta başına bir sorun haline dönüştü. Araştırmacılar savaşı istiracı böceklerin kazandığını söylüyor. Çünkü vücutlarında taşıdıkları zehirli parazitler diğer türleri yok etmeye yetiyor. Araştırmanın bulguları Science dergisinde yayınlandı. Uğur böceklerinin en güçlü silahı mikrospori denilen küçük mantarlar. Max Planck Kimyasal Ekoloji Enstitüsü'nden Dr. Heiko Fogel kendi kanlarında onları aktive etmeden saklayabiliyorlar ve henüz bunu nasıl yapabildiklerini çözemedik. Diğer uğur böcekleri onların yumurtalarına saldırıya başladıklarında mantarlar aktif olup yerel türleri öldürüyor diyor. Asya uğur böceklerinin üzümden beslendiği ve genellikle üzüm bağlarında bulundukları biliniyor. Uğur böceklerini kullanmaya başlayınca onları bile uğursuz yaptı insan. Bilim adamları ilk kez dünyadaki en nadir ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan hayvanların yaşadığı bölgelerin haritasını çıkardı. Harita bu bölgelerin sadece çok ufak bir bölümünde hayvanların koruma altında olduğunu maalesef gösterdi. Araştırmada memeli hayvanlarla hem karada hem de suda yaşayan hayvan türleri ele alındı. Haritada yerleri gösterilen hayvanlar arasında Meksika semenleri, Sunda pangolini ve siyah beyaz tüylü Madagaskar maymununda denilen lemurlar da bulunuyor. Londra Zooloji Derneği'nden konuyla ilgili konuşan Profesör Jonathan Bailey, Evrim tarihinin diğerlerinden farklı hayvan türleri genelde Güney Amerika'da ortaya çıkıyor. Ama karşı karşıya oldukları tehlikeye hesaba katarsanız o zaman öncelikli olarak Güneydoğu Asya'ya bakmak gerekiyor günümüzde. Bu bölgede arazi değişikliği o kadar hızlı ki bu hayvan türlerinin çoğu tehdit altında diyor kendisi. 30 kilogramdan daha az ağırlığa sahip ve çatal boy olarak 115 cm'den küçük orkinosların Avcılığı yasaklandı artık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının düzenleyen tebliğde yapılan değişiklikle ilgili olarak Türkiye'nin de üyesi olduğu Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonu yani ICAT tarafından alınan kararlara uyum sağlanması, tebliğin uygulanmasında yaşanan bazı sıkıntıların giderilmesi ve netlik sağlanması amacıyla bu değişiklikler yapıldı açıklaması. Var. Buna göre orkinos ve kılıç balıklarında boy ölçümünün çatal boy olarak yapılması gerektiğinden balık boyu tanımı çatal boy uzunluğu ölçümünü de kapsayacak şekilde değiştirdi. Böylece 30 kilogramdan daha az ağırlığa sahip veya çatal boy olarak 115 cm'den küçük orkinosların avcılığı artık yasak. Projeye dayalı olarak kiraya verilen göletlerde de Doğal göl ve baraj göllerinde olduğu gibi ticari amaçlı su ürünleri avcılığı zaman, boy ve tür bazında getirilen düzenlemelere tabi olacak. Bu da ayrıca getirilen bir düzenleme. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.